Perişan Efendim, Perişan Efendim. Türkiye Radyoları, Türkiye Radyoları, Türkiye Radyoları. Perişan Efendim. Türkiye Radyolarının tek arkasoyu buldu komedi programı Perişan Efenden sevgiler, saygılar, hürmetler, değerli dinleyiciler, Kurban Bayramını idrak ettiğimiz şu günlerde Kurban kesmeyenler ahkam kesiyorlar. Kurbanla ilgili bütün detayları sizlere aktarmak, kafalardaki soru işaretlerini kaldırmak ve Kurbanın ...faziletleri üzerine konuşmak için... E, ...uzun zamandır ekranlarda... görünmeyen değerli hocamız... ...Yaşar Beyaz Nacar'ı stüdyomuza çağırdık... ...kendisi şu anda... ...stüdyomuzda sağ olsun bayram bayram... ...bizi kırmadı... E, ...kurbanını kesti ve e, deyim yerinde ise... ...elinin kanıyla adeta... E, ...buraya geldi hocam... ...öncelikle hoş geldiniz... Hoş bulduk Sayın Rıdvan Dilmen... Ben de öncelikle şu an içinde bulunduğumuz 11 ayın sultanı olan herkesin mübarek Rio Karnavalı'nı kutluyor. Sağlık ve mutluluk diliyorum Sayın Pascal Navma. <gülüyor> ee, e, şimdi hocam e, dinleyicilerimizden gelen sorular var. Onlarla başlamak istiyorum. İlk sorumuzu Denizli'den bir dinleyicimiz göndermiş. Diyor ki hocam diyor kurbanlıyken su içmek kurbanı bozar mı? <gülüyor> Efendim kurbanlıyken su içmek, sakız çiğnemek, denize girmek bunlar kurbanı bozmaz. Evet. Rahatlıkla su içip denize girilebilir, sakız da çiğnenebilir. Peki hocam diğer sorumuzu da e, Ankara'dan göndermiş bir dinleyicimiz. Bir bayan dinleyicimiz sormuş. Diyor ki hocam diyor sizi çok seviyoruz. E, bu sene kurban çok pahalı. Tavuk kessek olur mu? Bizim buraların tavuğu maşallah koyun gibi diyor. Ne diyorsunuz hocam? Efendim şimdi kurbanda amaç Tanrı rızası için kan akıtmak olduğundan tavuğun da kanı varsa ki şayet var tavukta ne olur kurban olur. Ama hocam kanatlı hayvanlardan kurban olmaz diyor ilmihal ve alimler. Efendim buradaki kanatlıdan kasıt sanıyorum e, kesin öyle Kanatlı kapının demir sürgüsü Diye bir zincirleme isim Tamamlaması var örneği Onun e, kanatlısı oluyor bu O kastedilmiş olabilir Zira zamanında Koyunların da ineklerin de kanatları vardı Zamanla evrimleşerek Ne oldu kanatları yok oldu Zaten Tavuklarında kanadı Ha var ha yok uçamıyor hayvan Peki hocam ağzınıza sağlık. E, hocam e, bir soru bir e, vejeteryan bir kardeşimizden geliyor. Diyor ki hocam diyor ben vejeteryanım kurban olarak ne keseyim diyor hocam. Efendim vejeteryan arkadaşlar vardır olabilir. O yüzden daha hafif olması hasabiyle vejeteryan kardeşlerimiz balık kesebilir. Büyük baş olarak balina, yunus. Kılıç balığı küçük baş olaraksa hamsi, istavrit, tekir, mezgit gibi küçük balıklar kesilebilir. Yalnız dikkat etsinler balıklar 2 yaşından küçük olmamalı. Allah muhafaza. Hocam e, bir diğer soru e, bakalım 7 kişi aramış bizi. 7 kişi bir soru göndermiş. Diyorlar ki hocam diyor 7 kişi bir kurbana girdik kurbanın tek ciğeri olduğundan 7'ye bölününce de ee, bir şey düşmüyor adam başı ciğere de yedi kişi girmek zorunda mıyız diyor hocam. Efendim ciğeri tabii ki ben de severim özellikle Arnavut ciğerini çok severim böyle Ulan onu buluyorsun sonra kızartıyorsun yağda çok güzel oluyor. Kim severse ciğeri o alsın ciğeri. Kimi sever ciğeri kimi sevmez ciğeri kimi de böbrek sever o yüzden Herkes istediğini alabilir yani bir mahsuru yoktur. E, hocam bir soruda izin verirseniz ben sormak istiyorum. Yer yer ülkemizde Türkçe ibadet konusu çok konuşuluyor. Bu bağlamda e, Türkçe kurban kesilir mi hocam? Efendim kurbanın dili olmaz ama kurbanın dili tuzlama olur. Çorbası yapılırsa azıcık da sarımsak biraz da sirkeye değdirildiği zaman içine atıldığı zaman... Yeme yanında yap. Ah olsa da yesek birader. Evet değerli dinleyicilerimiz, hocamız e, Yaşar Beyaz Nacar'la e, kurban üzerine muhabbetimiz, sohbetimiz devam ediyor. Hocam e, bir izleyici, dinleyici sorusu daha geldi. Diyor ki izleyicimiz... E, İnsanlar birbirine diyor kızınca aştırma bayramlık ağzımı diyorlar niye aştırma bayramlık ağzımı diyorlar İnsanlar bayramda böyle küfürlü mü konuşur da aştırma bayramlık ağzımı diyorlar diyor izleyicimiz hocam buyurun <gülüyor> efendim böyle şey olmaz bu tarz söylenler dilimize sonradan girmiş bir takım urafelerdir aştırma benim bayramlık ağzımı demek caiz değildir bize yakışmaz. Aştırma benim bayramlık ağzımı ne kadar da kötü ne kadar da kötü bir cümle. Gerçekten haklısınız hocam. Hocam son bir soru son bir soru e, sormak istiyorum. Bir Ramazan davulcusu göndermiş soruyu ısrar ediyor lütfen sorar mısınız diyor. E, diyor ki hocam diyor davulcular olarak Ramazan'da davul çalıyoruz tamam ama kurbanda çalamıyoruz. Kurbanda da davul çalsak ne olur olur mu caiz mi diyor hocam. Efendim şimdi yani böyle bayram bayram sorulacak soru mu bu yani? Valla açtırmayın benim bayramlık ağzımı. Ramazanda davul çalmış da e ee, kurbanda da çalsam olur mu? Ne yani şimdi kurbanda kimi savura kaldıracaksın? E oldu bari gece kesilecek kurbanları savura kaldır. Olur mu? Olur mu? Valla açtırmayın benim bayramlık ağzımı. <gülüyor> Perişan efem şimdi bu kadar perişan efem her gün çiğ saatlerde dünya radyoda ah <gülüyor> dinleyin dinleyin çiğler Perişan FM Perişan FM e Türkiye radyoları e Türkiye radyoları e Türkiye radyoları e Radyolar, e Perişan e efem